Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap. Açık Radyo 94.9'dayız Kamusla güreşiyoruz Beden üst başlığı altında Altlara girerek değil mi Birçok kelimeye baktık Şu an gözdeyiz Göz gözü görmüyor Gözüm kanlandı hep kötü şeyler söylüyorsun. Gözümün Sö nuru Diyecektim. <gülüyor> Sen dedin Didemciğim. Evet. Göz kelimesine bakıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, e, sosyal medya hesaplarımızı bir anımsatalım. Programımızda aynı adlı Kamusla Güreş ya da Güres şeklinde Gmail adresimiz, Twitter ve Instagram hesaplarımız var. E, dinleyicimiz vesile Cihangir'e teşekkürlerimizi iletelim. Bir kez daha. Sağ olsunlar. Evet, bir kez daha. Evet. E, bir çağrışım. Başladık. Açışı yaptık peşi sıra etimolojik kökenlerine baktık gözün etimolojiye devam edeceğiz evet siz devam ediniz efendim ben biraz su içeyim diyormuşum Buyurunuz Didemciğim Peki, <gülüyor> Peki efendim efendim Andreas Dissen'in e, tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati TÜBA yayınlarından basılmış sağ olsunlar bize yollamışlardı ee, orada da aslında Kitap yollayanlara karşı değiliz diyormuşum Sözlükler açız diyormuşum evet, Özellikle sıra dışı sözlükler biliyorsanız e, Tabi yollayabilirsiniz de ve Biz paylaş... de olabiliriz canım paylaşın Bazen bizim de gözümüzden kaçıyor Paylaşabilirsiniz de ayrıca adlarını Bazen evet, bilmediğimiz şeyler hala oluyor Baya zengin bir kitaplığımız oluştu Bu başlıkta ama Efendim, e, şimdi biz geçen programımızda gerek Nişanyan gerek e, Eyüboğlu'nda... E, ...zaten e, gözün eski Türkçe közden geldiğinden bahsetmiştik. <gülüyor> Gene o bilgileri tekrarlamayalım. E, bir takım e, göze dair söyleyişler var TİTS'e de ilgimi çeken. Onları paylaşmak istedim. Buyurunuz efendim. E, mesela e, şöyle bir e, ifade var. Göz kuyruğuyla şehzadeyi göze Gözetir yani. Hmm. Gözetmek ifadesi 1451'de Ferelin bir metninden alınmış. Göz, göz ucuyla değil mi? Evet, böyle? bizim bugün göz ucuyla dediğimiz şeye göz kuyruğuyla deniyormuş. Hmm. O zaman. Evet, ben de geçiyor o. Ee, keza e, nazar boncuğuna göz boncuğu da deniyor. Evet. O bilgi var. E, Arapçada nazar zaten bakış, bakma anlamlarını evet. taşıyor. E, gözle ilgili gene e, bir başka bir anlam. Ağmaya yani köre refakat eden yol gösteren kişiye de gözleniyormuş. Aa, çok güzel. Evet e, bunu e, bilmiyordum çok da şey birebir hmm. bir anlam aslında. Gene başka bir anlamı e, bağ çubuklarında yaprak ve filiz çıkan e, yere o tomurcuk kısmına gözleniyormuş. Hmm. Zaten e, da bahsetmiştik işte e, yaz başına göz açma deniyordu. Hmm. Buradan geliyor o göz şeyin bağın çubuğundaki zaten göz aşısı denir. Evet. Evet ağaçlarda yapılan. Gene başka bir anlam. Bir şeyin merkezi, mühim kıymetli tarafı oluyor göz. E, Halikarnas balıkçısından bir alıntı var e, TİTS'e Artık e, bütün yelkenler rüzgarla dolmuştur. Kayık şarıl şarıl rüzgarın gözüne işler. Hmm. Merkezine. Yani. Evet, gözüne gözüne evet gözüne gider, göz ağartmak var e, şaşmaktan gözünün akları meydana çıkmak e, hmm. gözünün akı görünecek kadar açmak gözlerini evet, evet. E, göz aşinalığı ve göz bebeği çok daha bilinen şeyler fakat ben çok severim her ikisini de hmm. o yüzden çok şiysel, de değil mi? onları Bir seçtim söyleyeyim. evet hele göz bebeği gerçekten gözümüzün bebeği gibi içinde ortasında aşina sözcüğünü de ayrıca severim <gülüyor> Göz banyosu yapmak var. Efendim bu sizin argonuzda vardır belki ama. Var efendim. Yani çok hoş. E, böyle aşırı feminist takılacak değilim burada. Güzel kadınlara bakmak. E, ama argonu biraz daha farklı tabii yani. Ha. İşte gizel röntgene giriyor. Giriyor mu? E tabii efendim. Ha, buradaki karşılığı tam <gülüyor> öyle değil yani. Hı, hı. E, Kızlara bakmak güzel kadınlara bakmaktan hoşlanmak gibi bir şey yapıyor ve gözde banyo yapmış oluyor yani evet. <gülüyor> gibi. Peki göz bağcı... Ya sadece kadınlar için olmayabilir. Efendim bu erkekler için de geçerli olabilir. Ya yani. tabi evet. İşte öyle Göz banyosu sanki. yapabilirler. Ya yapılıyor evet ayrı. Vardır yani. muhtemelen. Yapmadık Herkesin diyemeyiz. Gözünü banyo edecek. Erkekler diyoruz. Yani mutlaka <gülüyor> <değil mi? gülüyor> kendine bakarak diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim. Şimdi buradan e, geçen defa e, farklı eski bir kullanımı olan göz bağcı dediğimiz göz bağcılık denilen şeye göz bayda deniyor demiştik Eyüboğlu'nda. Burada göz bağcı olarak karşımıza çıkıyor. Titsede sihir, büyü, illüzyonla yanılsama yaratmak, hmm. göz bağlamak falan bu hmm. eylem hali. Sonra gene Anadolu Türkçesinde, diyaleklerinde göz çalmak, göz kırpmak demek oluyor. Göz gözünü çal çaldı. Ha, göz çaldı, evet. Kız bana gözünü çaldı, o yüzden göz banyosu yaptım. Hmm, evet. <gülüyor> Hiç olmadı galiba ama <gülüyor> <gülüyor> pekala. Sonra bir de e, yüceltmek e, ile e, tam tersi manada e, bakmama manaları hep gözle ilgili sözcüklerle verilmiş. Mesela gözde. ...çok beğenilen... Hmm. ...en tepeye oturtulan... ...sevilen kişi gözde... <gülüyor> ...ama bir yandan da artık o gözden düştü mü efendim... ...gözden çıkarmak deniyor... Hmm. ...gibi... Ee, gene eski Osmanlıca'da bir göz ışıtmak var... ...göz ışıtmak... ...göz ışıtmak, sevinmek, sevindirmek manasına geliyor... Ha, ...bu ilginçmiş duymadım... ...gözümü ışıttı, evet... ...gene eski Osmanlıca... Ha, ...gözümü ışıttı, göz ışıtmak... Ha, ...göz gözden. ışıtmak... Anladım, anladım, evet. ...ya da gözü ışıdı deyince sevinmiş evet, evet. oluyor gibi... Eski Osmanlıca'da gene gözine... gözlere ışıl ışıl oldu gibi mesela değil mi? Gibi. Evet ama orada çeşitli sebeplerden gözleri ışıl ışıl olabilir. Hı hı. Parlak bir fikir gelince de olabilir. Hı, i̇şte böyle mutlu olunca da olabilir. Burada direkt sevinme hı hı. anlamlı. Gözine getirmek, yani gözüne getirmek bugünkü kullanışıyla hatırlamak. Gözüne getirince hatırlamış oluyorsun. Aa, gözüne Köz, getirdim. Göz getirmek. Gözüme gibi. getirdim diyor. diyor. Hmm. Zaman içinde değişiyor bu eski Osmanlıcada dediğim gibi. Azeri evet. Türkçesinde gözü düşmek var. Çok hoş. Tahmin et diye bir arada bir Kerem'i böyle. Hastalanmak anlamında mı böyle Yok, bir, e, aslında evet ya. Değil. Aşık olmak. Ha, hastalanmak. Çünkü o da hastalanmak aslında. <gülüyor> böyle demeyelim. <gülüyor> Ama yani kötü anlamda söylemiyorum. Tamam. Evet, sonuçta e, böyle e, efendim, e, gözü düşmek, aşık olmak dedik, gözü kara, e, gözünü karartmak, gözümün nuru, gözün aydın, gözü bir şeyi yemek, yememek, gözünde tütmek ifadelerini de bilhassa severim. O yüzden onları da hatırlıyorum. Gözüne diken olmak var titse de, e, birine tedirginlik vermek, hmm. çok uyuyor. Diken gibi batıyor Gene eski Anadolu Türkçesinde Diyaleklerinde kullanılan e, Gözünün çayırını açmak O neymiş ya Evet bunu ben de duymamıştım hiç Yanlış fikirlerden hayallerden kurtulmak Hayatın gerçeklerini anlamak <gülüyor> Çok iyi. Evet değil mi Gözünün çayırını açmak Evet açıyorsun Peki. birden fark ediyorsun <gülüyor> Ee, ticse, e titse bu Bunlar. kadar. ben de TDK var. Gözün çayır açmak, çaynasmak iyiymiş. E, göz e, e, tabii ki hani görme organı. E, Gözde tabii bu arada çok zengin e, TDK'de ama ben hani az, az çok az bilinenleri seçerek seçerek biraz ilerledim. İşte görme ve bakma anlamı var tabii. İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış. İşte hilekar dedim gözlerle baktı denir. Örnek vermiş efendime söyleyeyim. Suyun topraktan kaynadığı yer kaynak ha, yani evet, ilimiz, göz göze deniliyor. İşte delik boşluk tabii. İğnenin gözü. Hmm. Ee, Gözünün çek... feri sönünce iğnenin gözünü göremez. Evet ben de bugün örnekler korku şemalar evet. Örnekler, evet. Ee, yani uygun ama biraz basmak kadim. Programı oldu. bitirsek diyor. <gülüyor> Şarkı az kaldı ha gayret. Çekme çekmecelerden her bir anlamı var. Terazi kafesine gözlenir efendim. Hı, doğru. Doğru değil mi? O göz ağır Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı yine gözden düşmek örneği verilmiş. Ee, bazı yaraların uç bölümü, işte çıbanın çuban, gözü denir mesela Hı. değil mi? Ee, göz bankası diye bir şey var Didemciğim Evet. ve sevgili dinleyenler. Gerektikçe aktarılmak için ölümlerinden hemen sonra gönüllülerin gözündeki saydam tabakanın alınıp saklandığı göz kliniğiymiş. Göz hmm, Bütün gözde değil yani. Evet. Ha, bu o bilmiyordum. Böyle bir açıklama var. E, göz hakkı var. Bunu da ben pek severim. İşte görülüp de im, imrenebilecek e, yiyeceklerden e, görenlere çıkarılan pay. Ya ben de çok severim. Aslında kültürle ilgili de çok evet. kopya veriyor değil mi? Bazı dillerde göz hakkı diye bir şey... Yok. Evet. Bütün dilleri bilmiyoruz tabii de yani bizim kültürümüzde var cidden. Benim göz hakkım üzümdür mesela. <gülüyor> yani ben hep sadece üzüm tırtıklarım. Öyle <gülüyor> mi? Evet yani şey özellikle hani bir bakkal marketlerden bir tane ha, mutlaka. Benim daha alırım. geniş bir şeyim. Mi? Evet. Kuryemişçilerden <gülüyor> falan tırtıklama anlamında olabilir mi? Yani evet bir liste ver. Ver örnekleri ver. <gülüyor> <gülüyor> e belki Twitter'da yazarım der. <gülüyor> göz, göz kuyruğuyla bakmak dedik. Göz ucuyla bakmak onu sen de açık evet. Göz nuru, işte görme yeteneği, göz nuru dökmek, göz emeği harcamak anlamları var. Efendim göz sevdası diye bir şey var. Bu güzelmiş. Yalnız Hı. bakmakla yetinilen aşk. Aha platonik. Evet. Göz, göz sevdası. sevdası. E, göz top... sevdasına düşmüş. Çok daha da üstünde yani. Gözden sürmeyi almak veya çekmek. Ay Kerem bununla ilgili e, pek de sandığımız gibi hikayesinin olmadığını öğrendim ama araya şarkıyı sokalım bari. çünkü. Evet ben uzayacak. anlamını söyleyeyim. Lütfen. Hırsızlıkta çok becerikli olmak anlamı var. Evet. Gözden sürmeyi almak veya çekmek aslında çok ince bir ayrıntı var. Gözden sürmeyi çekiyorsun. Hırsızlıkta çok becerikli olabilirsin. Evet. E, şarkı arası verelim. verelim. Livaneli'den. E, Gözlerin. Gözlerin evet Zülfü Livaneli'den. arkılar dudağında bir yar mezgi, sınmak gözlerine sınmak bir akşam üstü gözlerin bir çılgık bir yaralı haykırış gözlerin Baktan geçen bir gemi, bir orman, bir gece Karaltındayken altındayken çocuksu. Uçarı koşmak seninle elini avucumda bulup yitirmek yitirmek Sınmak ellerine sığmak bir gece vakti ellerin bir martı telaşlı. siyayet <gülüyor> <gülüyor> Dudağında bir yarım ezgi Sınmak şarkılar sınmak bir ömür boyu Gözlerin bir çığlık bir yaralı hayır Telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada Çırpınan bir beyaz yelken Açık Radyo 94.9'dayız Göze devam Bir hikaye vardı Didem'ciğim anlatsın evet. efendim Efendim Kerem Türk Dil Kurumu sözlüğünden gözden sürmeyi çekmeyi açıklarken ben de İskender Pala'nın İki Dirhem Bir Çekirdeğinde kapı yayınlarından basılmış deyimi buldum ve şaşırdım. Anlamıyla evet, alakası yok diyorsun. Şöyle çünkü bu gözden fark ettirmeden sürmeyi çekecek kadar usta bir hırsız olma hali o kadar uyuyor ki birebir anlamına başka hmm. bir hikayesi olabileceğini düşünmemiştim. Şimdi hikaye şöyle... <Gülüyor> eskiden e Osmanlı İmparatorluğu zamanında gemi yapımı için belli sayıda belli ormanlardan ağaç tomruk kesilmesi izni çıkarmış. Ne kadar kesilecek bir yılda o karara varılırmış. Aslında ne kadar güzel bir şey. Daha evet. fazla öyle kafaya göre ha, gidip a, kesemezsin eline falan. Öyle işte. Hmm, yok, yok öyle. Şey açamazsın ormandan <gülüyor> yer falan. Sonra bunlar da tersanelere getiriliyorlar. Ve tabii koskoca tomruk haliyle durması kolay olmadığı için kullanılabilecek alanlar için belli büyüklüklerde kesilerek evet. bir depoya e, Aktarılıyor. aktarılıyorlar. Şimdi efendim e, sürme gemiler için kesilen bu kerestelere e, verilen ad. Ha, ha, evet doğru. E, Tersanelerde. E, gözde bu şeylerin e, kerestelerin konduğu depolara veriliyor ad. Evet. Hani Böyle yani anlamlı evet. E, evet, evet. kullandığımız şekliyle. Şimdi bazı hırsızlar da duvarda açtıkları deliklerden zaman içinde bu gözlerdeki sürmeleri, keresteleri çekip yürütüyorlarmış. Bunlar da becerikli hırsızlarmış. Tabii canım. ki. E, ve aslında gözden sürmeyi çekmenin manası, ilk manası bu. Ancak zaman içindeki kullanımı diğerine de kayıp, e, onun da çok e, başarılı bir hırsızlık manasına geldiği, e, o mananın da artık kullanıldığını söylemiş e, İskender Pala. Ama böyle hayli ilginç yani. Bu arada Evliya Çelebi'den de... Hırsızların ataları biraz kalından başlamışlar. kadın. İncelmiş kadar. <gülüyor> ya hikaye çok ilginç gerçekten. Güzel oldu güzel tamamladın çok hoşuma gitti. Ee, efendim bu e, gerçekten gözden sürmeyi çekmeye dair de Evliya Çelebi'den bir ifadeyi paylaşmış İskender Pala. <gülüyor> bir adem ki sürmeden gözü ağızdan sözü çalardı demiş. Hmm. Öyle bir alıntısı var. ...gözleri vel fecri okumak var... ...Ditemciğim, sen bunun böyle olduğunu biliyor musun? Hayır Keremciğim ya, itiraf.com yani... Ben e, de evet, aynı. Fel fecri gibi hep, hep böyle de, söylüyordum. Ben de fecri gibi falan değil mi? Evet, mutlaka hmm. bir yerlerde okuduk da ama... E, ...o kadar yanlışı yer etmiş ki... ...ben hmm. de araştırırken vel fecri'yi görünce... ...aa böyle mi yazılıyormuş dedim yani. Ben de dedim, kurnazlığı gözlerinden belli olmak... Evet onunla ilgili şöyle de bir açıklama var Ömer Asım Aksoy'da Şimdi bu vel fecri Kur'an'da geçen bir ifadeymiş Tan yerinin ağarmasına ant olsun anlamına geliyormuş hmm. e, Fecir vaktidir ya tan hmm. yeri aslında Ve e, o tan yerinin ağarması ifadesinden yola çıkarak gözlerin kurnazca parlaması şeklinde hmm. o vel fecri kısmı sadece kullanılmış Böyle de ilginçmiş öğrendik. bir öğrenmiş olduk evet. Gözü dumanlanmak diye bir şey var Yine öfkeden gözü hiçbir şey görmez Duruma gelmek Gözü sidikli diye bir kavram var <gülüyor> Bu da çok çok önemsiz olaylarda bile Göz yaşlarını tutamayana Denilmiş Bunda ha, defa sulu, göz. Evet, sulu göz evet. <gülüyor> Sulu göz yerine sidikli göz yani evet. ee, Göz bilimi tabii işte oftalmoloji <gülüyor> Grekçeden geldiğini Söylemiştik kök olarak ee, TDK'de bunlar var sen böyle deyimler de söylemişken ben de Ömer Asım Aksoy'dakileri tamamlayayım o zaman. Buyurunuz. Bir içinden gözleri ver okumayı söyledik. Ee, şimdi ne var? Gözü ısırmak. Bu aslında sırf sevdiğim için seçtim bunu. Birini tanımak, Gözü tanır ısır, gibi olmak ha, evet, yani, ısırıyor, gözünü ısırıyor bir yerden sizi, ne güzel bir mecazı kullanmışlar aslında e, gene bir sevgi sözcüğü olarak bu sevgi sözcüklerini de ilk programda çok kullanmıştık gözünü sevdiğim denir gözünü sevdiğim evet, ben kullanırım gözünü sevdiğim Dilber diye de bir güzel türkü vardı sanki var mıdır? Bilmiyorum. İçinde var geçiyor en azından. Tabii bu gözüm gözümün nuru ahu falan. Ahu gözlerini sevdiğim dilber var. Tabii ahu da zaten gene sen eşek gözlerinin. Ceylan, gözlü. ceylan evet güzel gözlü olan hayvanlar fasilesi diyelim. Ee, bir yandan da şey var bu ölmek ve yaşamaya dair gözle ilgili çok şey var. Sonuçta hayata gözlerini yummak. Gözlerini kapamak. Hep ölme evet. manalı. Gözü açık gitmek. Ee, ...gene... Evet. E, ...keza gözünü toprak duyursun ...bu Hı. dünyadaki şeylerle... ...yetinememe söz konusu olduğunda... E, ...bu yaşamla ölümle ilgili olanlar... E, ...özdeyişlerde de güzel... ...bir takım mecizeler var... ...paylaşacağız sonra... E, ...ata sözlerine geçeyim hemen... ...Ömer Asım Aksoy'un... <gülüyor> ...çok bilinen bir şey bu aslında... Of, e, ...gözden ırak olan gönülden de ırak olur... güzel ...göz görmeyince gönül katlanır... ...yani bu aslında... ...görmenin gene önemi üzerine bir şey aslında hmm. e, diye e, aldım. E, hani görmek, alışmak ve sevmekle de paralel olarak gidiyor. Gö Görelim, ee, görüşelim, tanışalım, iletişim halinde olalım, dokunalım değil mi? Evet ama göz en başa konmuş işte yani evet. burada. Evet. Sonra göze yasak olmaz, ortada duran bir şeye herkes bakar anlamına geliyor... Bu da o gözün kendiliğindenliğini pek güzel ifade etmiş aslında. Hmm, yani... Pek de kontrol edemediğimiz bir yandan da değil evet, mi? Evet yani göze yasak olmaz. Bakarsın gözlüğe gizli yoktur. Ne? Gözlüğe gizli yoktur. Hmm. Hem böyle bir ses ha, evet. oyunu da yapılmış. Şöyle anlamı görmesini bilen kişiden hiçbir şey gizlenemez. Kaçmaz ondan. Görür yani evet. evet. Göz var izan var. Evet, çok severim ayrı. bunu evet. Bunu da severim Yani gözün... Bugün pek sevdiğin şeyleri kullanmışsın Evet kullandım evet. Bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu Bakarak dikkat ederek anlarsınız Öyle anlaşılır Eğer böyle dikkat edilmemişse Alınan şeyle ilgili bir dert çıkmışsa Karşımıza o zaman kullanılıyor E göz var izan var yani. hmm. Aa, Nasıl görmedin gibi bir ölçü birimi Bu kadar sözlük söylemişken Bugünkü program bitmeden de Kemal Ateşle Zeki tezi de Bari e, alalım. Hı hı. Efendim Kemal Ateş'in saklı sözlüğü destek yayınlarından basılmış. Göz ilmesi. Nazar değmek anlamına geliyor. E, kimi söyler kimi göz ildirir diye bir alıntı yapmış Kemal Ateş. Hı. Bu da gene fakir Baykurt'un Yandım Ali'sinden alınmış. Biliyorsun çok fakir Baykurt e, kullanıyor bu kitabında. Hı hı. E, göz otacısı. Bu tahmin edilebilir bir şey aslında. Çok göz hekimine verilen isim. Hmm. tarama sözlüğünden alınmış. Yine tarama sözlüğünden gözgü var. Gözgü. Gözgü. Evet. Ayna. Daha önce de kullanmıştık aslında. Evet İsmet Seköy bunu kullanmış. Değil mi? Gönlüm, orada gözgü müydü orada? Değildi. Orada gözgeç ve gözgördü. Ha. Gözgeç, gözgör, gözgü. Hepsi aynı anlam, aynı anlamına geliyor. Aynen evet. Gözlekçi, iyi nişan alan. Hmm. Derleme sözlüğünden. Bir de bu silah atışı Aynadaki aynı da gözlem mi geliyor acaba? Aynadaki aynı... Sanmıyorum. Bir bakmıştım ben ona. Şimdi hiç yanıltıcı bir şey söylemeyelim tamam. ya. Tamam. Ee, Gözlekçi de iyiymiş. Ee, bir şey vardı bir de. Şimdi onu bulamayabilirim geçmiş programlardan ama ha buldum. Gene ismi Seki Eyüboğlu'ndan. Gözleyi. Av bekleme yeriydi. Ha evet. Evet, gözlekçi de iyi nişan alan. Zaten tüfekte böyle gez göz arpacık evet. vardır. Hatta evet. e, sen Allah seni inandırsın diyeyim Keremcim. Çocukken babam bana hiç talep. yaptırmış senin e, e, değişik mesleklerin gibi benim de geçmişimde ilginç hikayeler var. E, yani gerçekten bir hayvanı bir şeyi öldürmek adına değil kendisinin geçmişinde avcılık varmış ne ama. Ya amaştı yapıldı canım? Ya şey aslında böyle e, işte Luna Park falan gibi yerlerde e, böyle balon mu Balon değil daha da biraz daha ileri e, böyle hareket eden bir takım figürler vardı. Hmm. E, o hareket ederken arada bir işte değişiyor yönü ve şeyi görünüyor ortasındaki hedef görünüyor. Ha. Ona ateş edeceksin. Yani sendeki silah lan o, ...o hedef arasında aslında elektronik bir bağ da var. Doğru ateşe etmişsen. Gerçekten ateş ediyorsun, kurşun gitmiyor aslında. Hmm. Yani buradaki... Neler anlatıyorsun, değil mi? Ay değil mi ya? <gülüyor> evet. Ya neyse ben çocukken... Kör nişancı mıydın peki? Değildim aslında işte. Karavana. Bayağı bir atardım, çok da severdim. Dünaparka'da gidince herkes bir şeye binmek ister. Ben atışa götür baba beni derdim. Oradan o gez göz arpacıyı biliyorum. Üçünün aynı hizaya girmesi lazım. İstersen Kemal Ateş'i bitir. Bitir. Haftaya <gülüyor> devam ederiz. Şey, avcıların hikayeleri vardır ya böyle bitmez. <gülüyor> bitmez öyle. Neyse işte, av avcılığa olumlu bakmıyorum. Ayrı efendim bitiriyoruz. Gözünün çiçeği de göz bebeği demekmiş. Hmm, Gene güzel, çok güzel. Güzel evet. Zeki Tez Acayip Sözlük'te de aslında sen söylemiştin, optalmoloji İngilizce'de de kullanılıyor. Eski Yunanca'dan geliyor aslında. E, göz kusurlarını, hastalıklarını inceleyen bilim. Bu optalmos e, göz anlamında, logos da bilgi ikisinden oluşmuş bir sözcük. Hmm. Bugün gözle ilgili sözlükleri en azından e, bir kısmını evet, halletmiş olduk. olduk. Görüşmek üzere, iyi haftalar efendim. İyi haftalar. hoşça Hoşçakalın. Hoşça